Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterirken açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini, gerçek yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programımızda birbirinden değerli isimleri ağırlamaya çalışıyoruz. İlham veren yaşam öykülerini ağırlamaya çalışıyoruz. Ve bu ilham veren birbirinden değerli e, kişiler kendi yaşam öykülerini, kendileri anlatıyorlar. Bizzat kahramanlarından dinliyoruz yani yaşam öykülerini. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz var. Bize uzaklardan bağlanıyor Tunceli'den sevgili Senem Arın. Senem Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkürler sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz bizler de iyiyiz. Sizi programımıza konuk aldık mutluyuz. Çok teşekkür ederiz bunun için de. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiniz. Programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim ben teşekkür ederim. Peki sormak istiyorum. Senem Arın kimdir, yaşam öyküsü nerede, ne zaman başlamıştır desem ne söylersiniz bana? Ee, tabii ki e, Senem Arın e, 1996 yılında e, Kıncaylı Merkez'de doğmuş. Çok böyle abartılacak bir şey değil ama Sonrasında işte e, buradaki süreçten sonra e, yaklaşık 9 yaşına kadar e, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaşamış biri. Hı hı. Öyle de anlatmayayım. Kendimden bahsedeyim. <gülüyor> Peki birazcık doğduğunuz yıllara o e, hatırladığınız 96 yılı o dönemlere doğru gidelim istiyorum. 96 yılında Tunceli'de doğdunuz. E, nasıl bir ortamda dünyaya geldiğiniz Anneniz babanız aileniz ne yapardı Tunceli'de ne yapıyorlardı birazcık ondan bahseder misiniz bize? Yani şöyle zaten ben çok küçükken onlar gitmişler Karakoçan'daki köye ama Karakoçan'daki köy kültür olarak, yaşayış olarak yani Tunceli'den farklı değil zaten. Ki zaten Nazmiye ilçesi var Tunceli'nin oranın sınırında kalan bir bölge. 1976 yılına kadar da yine Tunceli'ye bağlı olan bir bölgeymiş. 76'dan sonra sadece sınırlar Haliko üzerindeki sınırlar değiştirilmiş. Yani oradaki kültürümüz, yaşadıklarımız, her şeyimiz aynıydı. Benim ailem e, hayvancılık yapardı, tarımla uğraşırdı, hala uğraşıyorlar. Ne güzel. Evet yani e, bu kültürden gelmiş, bu içleri yapmış bildiğim işin aslında. Çünkü ben de köyde büyüdüm. Ne güzel. Siz evet. bir köyde dünyaya geldiniz. E, kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. Bir erkek kardeşim var. Evet. Peki o yıllarda köyde bir çocuk olmak nasıl bir duygu, nasıl bir ortamdasınız? Yani şimdikiyle çok çok farklı. Ara ara o karşılaştırmayı yaparım aslında buradaki çocuklarla, kentteki çocuklarla. Bizim için böyle o dönem komşuluk vardı, arkadaşlık vardı. Böyle ufak ufak hayrazlıklar yapardık. Hani sürekli dışarıdaydık, sürekli doğayla iç içe, şey, insanlarla iç içe, hayvanlarla iç içe. Şey. Şimdiki çocuklarda o yok. hani e, Ben bunu çocukluğunu eksik yaşamış olarak da nitelendiriyorum. Çünkü ben gerçekten yani, e, 9 yaşıma kadar dolu dolu yaşadım diyebiliyorum. 9 yaşından sonra da e, yani bazı talihsizlikler yaşadık, e, bazı sıkıntılar yaşadık. Onun için e, artık böyle eskisi gibi olamama durumu oldu. Ama yine de e, 9 yaşına kadar güzel bir çocukluk dönemim oldu. Ne güzel. Ee, aslında programımıza konuk aldığımız, yaşam öyküsünü bizlerle paylaşan değerli konuklarımız kaç yaşında olursa olsun e, hey herkesin çocukluğuna dair döndüğümüzde gördüğümüz bir şey var ki o da zaman ilerledikçe e, her yeni jenerasyon bir öncekine göre biraz daha talihsiz. Yani 50-60 yaşındaki konuklarımız da kendi çocukluğunun bambaşka güzel olduğundan bahsetiyor. Siz de şimdi 96 doğumlusunuz. Çok genç bir konuğumuzsunuz. Siz de kendi çocukluğunuzda daha işte 2000'li yılları hatırlıyorsunuz belki 2000'li yıllardan sonrasını. O yılları bile o yılların çocuklarını bile şu ankine göre daha şanslı görüyorsunuz. Umarım yarınlarda yeni jenerasyonlar, yeni çocuklar bu kadar şanssız olmazlar doğayla iç içe sizin bahsettiğiniz gibi doğayla yaşamla iç içe ve sokak da özgürce oynayabildikleri e, zamanları görürler. O tarz yaşamları görürler diye temennide bulunalım. Peki siz e, köyde e, ailenizle beraber e, yaşıyorsunuz. Hı hı. Orada hayatınıza devam ediyorsunuz. Sonra neler oldu? Yani e, 9 yaşına kadar dediğim gibi köyde yaşadım. Köy okuluna gittim. E, gittiğimiz köy okulu o zaman tabii ortaokul 5'ten sonraydı. Biz 5. sınıfa kadar böyle... E, yani öğrencilerin hepsi bir sınıfın içerisinde ders görüldük tek hocayla. Birleştirilmiş ee, bir sınıf. Evet birleştirilmiş sınıf ve böyle tek hocayla ve e, yani o da aslında çok güzeldi normal şartlarda. Hani şimdiler e, özel ders alıyor, özel ilgileniliyor ama yine de e, o zamanki gibi böyle bir e, emek yok. O zamanki gibi nasıl diyeyim e, erken öğrenme yok gibi geliyor bana. Çünkü o zaman daha bir zor olması lazım işte öğretmen bir biri anlatıyor bir iki anlatıyor bir beşe geçiyor anlatıyor. Biz hem birin dersini dinlerdik hem beşinkini dinlerdik böyle gün boyu. Yani o sıcaklık da yok aslında biz mesela kış aylarında böyle okula yürümek için bir saate yakın yol yürüldük karın içinde. Hatta böyle ben çok ufaktım bizim ev böyle dağdaydı sıkılıyorum diye bin altı yaşında göndermişler okula. Evet. Hatırlarım böyle o zamanları yürüyemezdim işte benden yaşça büyük olan çocuklar beni alıp kucaklarlardı işte ya da sırtlarında taşıyor. Biri çantamı alırdı biri beni alırdı böyle gider gelirdik biz. Bir saat yürüyerek okula ulaşıyordunuz karda. Bir saat evet yani e, o yaştaki bir çocuk için çok çok zor ama yapıyorduk şimdikiler olsa ben zannetmiyorum yani 6 yaşında bir çocuk bir saat karda yürüyemez gidip okula gelemez. Hala eminim günümüzde de bu mücadeleyi veren 6 yaşında karda bir saat belki daha fazla yürüyen çocuklar vardır Anadolu'da. Anadolu'nun çocukları çok güçlü o yüzden. Ee, bu da bence e, yani bu topraklarda zorluklarla mücadele eden çocuklar işte başka bir e, öğrenimleri oluyor hayattan. Başka bir kazanımları oluyor öyle bakmak lazım belki de en iyi tarafından. Peki sizin yaşam öykünüze dönersek e, ilkokula gittiniz. Köyden hani her gün bir saat yürüyerek okula gidip geldiniz. İlk okulu bitirdiniz. Sonra neler yaptınız? Yani sonrasında işte dediğim gibi ben dokuz yaşına kadar oradaydım. Dokuz yaşından sonra e, yani dediğim gibi böyle bir e, talihsizlik yaşadık. Benim dokuz e, yaşında babam vefat etti. E, vefat ettikten sonra teşekkür ederim. Babam vefat ettikten sonra biz e, başka bir köye gitmek zorunda kaldık. Tabii yine köyde yaşadık ama. Yeni bir düzen, yeni bir okul, yeni bir ev, her şey yeni. O da yine Tunceli'nin mazgit sınırında kalan bir yer. Evet. 9 yaşından yani şey nasıl diyeyim, ortaokulu bitirene kadar orada kaldım. Sonrasında lise için Karakoçan Merkez'e geldim. Yani bizim her zaman bağlama da hayatımızda vardı. O çocukluğumda 9 yaşına kadar olduğu süreçte de hatta böyle hep gözümün önündedir. Duvarda böyle işte eski kılıflar olurdu. Böyle bezden altta böyle çuval gibi sıkılmış bağlarlardı. Öyle bir tane kılıfın içerisinde evin böyle en işte dokunulmayan çok böyle gidilmeyen hani özenilen bir köşesinde böyle yukarıda yüksekte bir yerde asılı kalırdı. Sadece ama bilenler çalardı işte hani çalabilenler gerçekten uğraşabilenler çocuklara çok dokundurmazlardı çünkü... Köyde tel değiştirmek o zaman büyük mesele, köyde işte e, onun bakımını yapabilmek büyük mesele. E, yani her zaman vardı. Sonrasında işte e, bu Mazgürt sınırındaki köye geldiğimizde yine e, aile muhabbetlerinde falan bağlama oluyordu. Ben liseye geçtiğim zaman e, lise birinci sınıfta ders almak istediğimi söyledim aileme. Ama tabii yine o bağlamayı vermediler. Gidip yeni bir bağlama aldılar bana. <gülüyor> Duvarda asılı duran bağlama kıymetli bir bağlama anladığım kadarıyla. Ve özen gösteriliyor. Dediğiniz gibi köy şartlarında onun tamiri telini koptuğunda değişmesi çok mümkün değil. O yüzden de çok kıymetli olduğu için de ee, çocukların erişemeyeceği bir yerde ve siz e, o bağlamayı aslında görerek e, hayatınızda kendinizi bildiğiniz bildiğiniz yani bildiğiniz bileli o bağlama var hayatınızda bir yerlerde ve günün birinde o bağlamayı elinize alıyorsunuz. Şimdi burada bu kadar bağlama bağlama diyoruz birazcık daha öykün ilerleyen bölümlerinde yaşam öykünüzün ilerleyen bölümleri dinleyicilerimiz de e, o bağlamayla tanışma sizin nerelere sürükledi. onu dinleyecekler. Peki siz lisede e, bağlama öğrenmek istiyorum dediniz, kursa gitmek istiyorum dediniz, size yeni bir bağlama alındı ve herhalde bağlama ile tanıştınız. Neler oldu sonra? Evet, yani o zaman ders almaya başladım. E, sonrasında hani gidip geliyoruz tabii ki o zaman bir de yatılı e, okulda okuyorum ben. Yine e, evden gidip gelmiyorum, yatılı okulda okuyorum. Derslere başladım. Orada daha böyle hani öğrenince insan daha, daha böyle hevesleniyor ortamına girince. E, sonrasında yani bu yapımla ilgili ufak bir ayrıntı var. Yani hep aklımdadır aslında. Hep de aklındaydı ama çok sonradan ben öğrendim. işte böyle bir bölüm varmıştı. İşte böyle işte nasıl diyeyim. Bu bölümde insanlar okuyormuş. Bir de şöyle bir şey var. O duvarda asılı olan bağlama ile ilgili. O bağlama bizim ailemizde şöyle bir gelenek var. Kız evlendirildiği zaman damada bağlama hediye ederler. Evet. Benim... Ee, Anne annemin babama hediye ettiği bağlamaydı o. Orada hep asılı kalan bağlama. Hı -hı. Böyle, yani böyle bir manevi değeri bir şey olan var. bir bağlama. Evet e, şu, şu an o bağlama ben de en son yani eninde sonunda aldım ben onu. <gülüyor> emin ellere teslim ettiklerini emin oldukları zaman verdiler herhalde onu size. Peki siz lise hayatınızda bağlama öğreniyorsunuz bir yandan ve o sırada da aslında... Ee, enstrüman yapımı ile ilgili bir bölüm olduğunu, üniversitede bir bölüm olduğunu duyuyorsunuz. Ee, sonra ne oldu? Neye karar verdiniz? Neler yaşadınız? Ya, oradaki e, o bölüm olduğunu öğrendim ama şu yine, e, biz orada kursa giderken ister istemez yani çocuklar e, sakarlıklar yapabiliyoruz, bizim gibi birçok insan var orada. Sürekli enstrümanlarımız kırılıyor ya da işte tesliye gerekiyor. Bizim enstrümanlarımız Elazığ'a giderdi, İngilizce ve İstanbul'a giderdi ama gelmesi aylar sürerdi. Evet. İşte, e, orada benim bir hocam vardı, e, yine o da Tunceli'dir, Cafer Hoca. E, Cafer Hoca döndü böyle, ben de oradayken, ortamdayken hani keşke bizden biri de böyle bir şey işte yapsa, okusa bu bölümü ki en azından hani dışarı göndermek zorunda kalmasak, yakın olsa gibi bir şey söylemişti o zaman. Yani işin aslı o dönemler aklımda çok yoktu, çalgı yapım bölümü gibi bir şey. Konservatuara hazırlandım, yine Cafer Hoca hazırladı beni. O zaman Adıyaman'ı kazandım, Adıyaman Üniversitesi, Korana Sanatları, Batı Müziği'ydi. Batı Müziği olduğumda ben okula gittiğimde kayıt yapmışım, ilk derste öğrendim Batı Müziği olduğumu, yani haberim yok. Konservatuvar kazandınız ama Batı müziğinden habersiz bir şekilde bölüme kaydoldunuz ve ilk derste Batı müziği bölümünde olduğunu fark ettiniz. Ne yaşadınız sonra? Ya, e, zaten böyle e, İtalyanca bir parça gösterdiler. Ben hani ne olduğunu şaşırdım. Hı -hı. Bayağı e, bir şaşırmıştım ama şöyle ben e, sınava girdiğim zaman halk müziği okumuştum. Evet. Yani hem hata bende hem onlar da. <gülüyor> Ee, ondan sonra okula devam ettim. Hani mecburen devam ettim ama okula devam ettiğim sürede e, Karakmer diye bir mahalle vardı orada. E, genelde Aleviler yaşardı. Orada Cem Evine gidip geliyordum. bizim dönerken Cem Evinden böyle bir atölye gördüm. Bağlama yapım atölyesi. Birkaç böyle gittim geldim. İşte Abuzer Usta vardı orada. Onlarla e, artık yavaş yavaş böyle bir tanışıklık oldu aramızda. Bağlama yapıyor. E, ama Sol elindeki e, şu küçük iki parmağını kaybetmiş. Daha önceki e, yani zamanlarda marangozluk yapmış. Marangozluk yaptığı zaman makineye kaptırmış. Evet. Yani bu e, üç parmakla sol elindeki üç parmakla, yani diğer e, sağ elinde sorun yoktu. Bağlama yapıyordu ve üç parmakla işte sesleri kontrol ediyordu, perdelere bakıyordu, perde bağlıyordu, her şeyi yapıyordu. Ben izledikçe çok hoşuma gitti işin aslı. Çünkü biz böyle imkanları çok geniş olan insanlar değildik. Hani yaşamımız da öyle geçmedi. Ve hani bir şeyler eksikken bile böyle güzellikleri çıkarabilmek, var edebilmek benim çok hoşuma gitmişti. Ne o bileyim? zaman bayağı etkilendim. Sonrasında işte araştırdım. Böyle bir şey var mı? Nasıl okuyabilirim? Nasıl gidebilirim? Yani orayı bıraktım. İşte İzmir'e gittim. Tabi İzmir'de de yaklaşık Üç ay kadar bir süre hazırlandım. Tekrardan sınava girdim, kazandım. E, hatta oraya ilk girişimde de böyle e, yani bizim bir akrabamız var. Ben tabii e, Tunceli'den gitmişim. Onlara göre ben biraz e, şeyim, nasıl diyeyim? Oradaki eğitim gören insanlara göre e, biraz daha yetersiz gibi <gülüyor> görüyorlar beni. E, o dönemde böyle işte hani kazanamazsın, e, yapamazsın gibi söylemler oldu. Bu daha çok terçinledi aslında bendeki o isteği. Ben oturuyorum böyle gece 10'a, 11'e, 12'lere kadar işte bahçeye bir tane masa kurmuşum. Bahçede böyle atölyeyle ilgili, şey, atölye ilgili bir şeyler yapıyorum. Ne zamanı sınav geldi. Farkına varmadan aslında seni desteklemişler. Belki yapamayacağını söyleyerek, seni daha fazla motive ederek e, sınava e, daha iyi hazırlanmanı sağlamışlar. Peki sonra sınav zamanı geldi. Yani değil de aslında onlar farkında olmadan hani... E, Dinerek, evet. Öyle düşünceleri için söylüyorlardı. Tabii ki benim e, huyum o. Yani bana normalde de bir şey yapamazsın derlerse ben onu yapmalıyım. O böyle biraz da çocukluğumuzdan geliyor. Hani e, işte çocuk yani bizim yaşlılarımızda vardı. Şimdiki orta, hani orta yaşlı insanlarda yok ama. İşte mesela bir şey taşıyoruz. Ee, erkek kalbinçin var o yapıyor. Ama sen yapma. Sen işte kızsın dokunma. Benim daha çok yapmam lazım onu. O inada biniyordu o iş artık. Ne güzel bir inattır bu. Peki yavaş yavaş hızla ilerliyor program süremizde. O yüzden birazcık hızlanmamızı da rica edeceğim. Sonra evet. sınav zamanı geldi. Neler oldu? Yani sınav zamanı geldi. Ben e, sınava girdim. Hepsi gözümün önündedir böyle çok keyifli zamanlardı benim için. Okul dönemi diye hazırlık döneminde, sınav dönemi de. Ee, sınav zamanı işte okula e, okulu kazandım ve okuladan birincilikle girmiştim o zaman. Ee, Ege Üniversitesi Konservatuvar Çalgı Yapım Bölümü'ne. Ee, sonrasında tabii okula başladık ama hem e, okul adı vardı sadece ama okul değildi aslında. Yani oradaki hocalarımız, arkadaşlarımız aile gibiydik gibi. Çünkü böyle alışılmışın dışında sınıflar yoktu. Sıralar, masalar, kitaplar yoktu. Atölyeler işte beraber oturulan böyle çalıştığı söylenen işte atölyenin bir yan tarafında mutfak olurdu. Hani beraber yemek yaptığımız, oturduğumuz ev gibi bir şeydi bizim için okul. Ne güzel. Peki nasıl geçti üniversite yılları? Ee, üniversite yılları güzeldi. Çok güzeldi ama çok çabuk geçti. Yani elimde olsaydı böyle... Tekrar bir gideyim, tekrar okuyayım e, düşüncesi olurdu. Keşke böyle imkan olsaydı yapabilseydim. <gülüyor> çok çok güzeldi ama artık e, benim yapabileceğim, e, benim yaşadığım o güzellikleri başkalarının da yaşaması için e, ön ayak olabilmek, onları yüreklendirebilmek, onlara destek olabilmek. Yani çünkü ben onun eksikliğini de yaşadım burada. Bu bölümü hazırlanmak istediğimde ben Tuncel beni hazırlayacak kimseyi bulamadım. Şu anda dayım. E, hatta bugün de yani şanstım ki e, öyle birine denk geldim. E, yine böyle bir hazırlık sürecimiz olacak. Onunla beraber de seneye e, sınavlara girip, girebilmesi için. Ne güzel. Çok zamanında yaşadığınız zorlukları bugün başkaları yaşamasın diye onlara yardımcı oluyorsunuz. Üniversite bitti. Üniversite bittikten sonra siz Tunceli'ye döndünüz anladığım kadarıyla. Yani şöyle. Üniversite bittikten sonra bir 6 ay kadar bir süre ben İstanbul'da da kaldım çalıştım. Evet. Ee, daha da kalırdım muhtemelen orada da Haydarpaşa e, teknik okullarında çalgı yapım bölümü e, alan öğretmenliği yaptım e, tabi çok uzun sürmedi pandemiden kaynaklı yarım kaldı buraya döndüm baktım ki hani durum uzuyor e, çok da böyle boş durmayı boş oturmayı seven biri değilim işin aslı e, yani pek parlak görünmedi durum bana oradan ben de ondan kaynaklı böyle bir atalye açayım bu atölyeyle en azından kendi işimi yapabilirim. En azından zaman geçirebilirim. Ve bu işten ne kadar uzak kalırsa insan o kadar köreliyor. Ve Senemar'ın Tunceli'de bağlama yapım atölyesi açtı. Ve galiba bildiğimiz Türkiye'deki tek kadın bağlama yapımcısı. Doğru söylüyor muyum? Yani keşke daha fazlası olsa. Umarım olacaktır hani ileride. Çünkü ben bunu destekliyorum, insanları yönlendirmek istiyorum burada ama şimdilik öyleyim evet. Peki nasıl geçiyor günler, neler yapıyorsunuz? Ee, yani ilk zamanlar olduğu için atölye açılı, yani atölye açılması çok süre olmadı aslında bir ay, bir ay bir hafta o civar. Çok yoğun geçiyor çünkü insanların alışık olmadığı bir durum ve sürekli dolu dolu. Hani pandemiden kaynaklı çok fazla da böyle insan alamadığımız için biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. ...çok dolu geçiyor aslında... ...yani e, muhabbet etmişten... E, ...kendi işimizi... ...biraz daha arttırıyoruz... ...ama çok güzel... ...yani o ilgi çok güzel... ...özellikle kadınlarımızın ilgisi... ...çok çok güzel... ...bu beni çok mutlu ediyor... ...aslında... ...hem eğitimini aldınız... ...üniversitede o bölümde okudunuz... ...çalgı yapım bölümünde okudunuz... ...hem de evet. bitirdikten sonra tekrar memleketinize... ...Tunceli'ye döndünüz... ...zamanında evet. siz doğruluklar yaşıyordunuz... Hocanız hatta size söylemişti keşke burada bunları tamir edecek, bakacak, yapacak birisi olsa diye. Belki onun o söylediği söz bugün size şu an yaptığınız işe vesile oldu. Ve siz Tunceli'de değil Tunceli'nin Türkiye'nin ilk ve tek kadın bağlama yapımcısı olarak bağlama üretiyorsunuz, bağlama yapıyorsunuz. O çocuk yaşta duvarda asılı duran erişemediğiniz bağlama gibi bağlamalar yapıyorsunuz. Kim bilir daha... Hangi çocukların hayatına dokunacak sizin yaptığınız bağlamalar? Ne düşünüyorsunuz peki geleceğe dair planlarınız ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Yani dediğim gibi yani bu alandaki planlarım insanları yönlendirebilmek, insanlara destek olabilmek bu alanda yani çünkü bizim insanlarımız yetenekli gerçekten çok yetenekliler ama İmkan olmayınca o yetenekler ister istemez böyle e, tozlu raflar gibi silinmedikçe böyle görünmüyor güzelliği. Onlara destek olmak istiyorum. Çalga yapım bölümlerini insanlara hazırlıyorum. Şu an yine e, bir öğrencim bugün oldu. E, yani yaklaşık dört e, ay önce de yine biriyle tanıştım. E, onu hazırladım. Orada daha öğrencisi. Onu şimdi eğitiyorum. E, onunla ilgileniyorum. E, tabii o da kız çocuğu. Daha küçük yaş 14 yaşında. E, yavaş yavaş böyle insanlara faydalı olabilecek bir şeyler yapmak istiyorum. Yani umarım yapabilirim, e, umarım mahcup olmam. Biz inanıyoruz. Yapamazsın denen ne varsa onu yapmak için mücadele veren Senem Arın inanıyoruz ki kendisi gibi başka kadın bağlama yapımcıları da yetiştirecektir. Dolayısıyla şu an yaptığınız iş e, çok özel bir iş e, ve... Yine sizin gibi başka genç arkadaşlara destek olmanız da ayrı özel. Programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ne söylemek, ne paylaşmak istersiniz bizlerle dinleyicilerimizle son söz olarak? Son söz olarak, yani benim şu ana kadar öğrendiğim imkansız diye bir şey yok. Sadece istemek yeterli olabiliyor. Zor olur belki ama imkansız değil. Yani bir şeyi istiyorsa bir insan ona ulaşmak için en azından çabalamalı. Onun için e, yani hem kadınlar hem erkekler hiç fark etmez e, çünkü zaman da öyle bir zaman ki insan e, her şeyi böyle eliyle böyle uza, elini uzattığı gibi sahip olabiliyor ama e, kıymetli olan emek verebilmek çünkü emek verince kıymetli oluyor o iş o nesne ya da herhangi bir şey e, umarım insanlarımız bunun e, her zaman farkında olur. Siz de bu emeği hakkıyla fazlasıyla veriyorsunuz belki. Bugün birçok ens durmana hayat veriyorsunuz. Onları e, ellerinizle, emeğinizle üretiyorsunuz. İyi ki varsınız demek istiyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Bağlama senemar'ın için ne demek? Benim için işin aslında bağlama e, şu an hayatımın zaten e, odak noktası. Bağlama da öyle aşk öyle. <gülüyor> Sadece bağlama da değil. Yani e, çok tuhaftır insanlar belki böyle e, yadırgar ama ben bir ağaç görünce onun dokusuna böyle elimi sürünce aşık gibi bakarım böyle. Kendimde de fark ediyorum onu içim kıpır kıpır olur. Şu an benim e, yani hayatımın böyle merkezinde yer alıyor bağlama. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Umarım uzun yıllar bu mesleği devam ettirirsiniz. Birçok genç arkadaşımıza da bu mesleği öğretirsiniz. Bu topraklarda sizin gibi güçlü kadınlar var olduğu sürece biz de daha çok kahramanlar bu programa konuk kalır, yaşam öykülerini paylaşırız diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size. Katıldığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet efendim, bugün programımızın konuğu sevgili Senem Arındı. Uzaklardan Tunceli'den programımıza konuk oldu. Ve Senem Arın çocukken aile kültürü içerisinde bağlamayla haşır neşir bir hayat sürüyor belki. Lise yıllarında kendisiyle daha yakından tanışma şansı elde ediyor ama çocukluk yıllarında oduvarda duvarda asıl duran ve ellerini dahi süremedikleri bağlama bugün hayatının tam da odağında. Ve kendisi Türkiye'nin ilk ve tek kadın bağlama yapımcısı. Tunceli'de daha henüz çok yeni açtığı atölyesinde oldukça yoğun ilgi görüyor. Ve e, üniversitede e, yapamazsın demelerine rağmen herkese inat üniversiteye gidip çalgı yapım bölümünde bu işin önce eğitimini alıp sonra da bugün kendi atölyesinde başka başka çocukların yetişmesine hem de birçok evin bir duvarına, birçok eve birçok evin duvarına o yeni bağlamaların gitmesine vesile oluyor. Az önce de söylediğim gibi Anadolu'da çocuklar, Yokluklarla zorluklarla mücadele ede ede tırnaklarıyla kazıya kazıya başarıyorlar birçok şeyi. Bugün programımızın konuğu Senem tam da böylesine bir öyküydü ve tekrar söylemek istiyorum bu topraklarda bu kadar güçlü kadınlar ve sen yapamazsın denmesine rağmen mücadele edip başaran kadınlar olduğu sürece sırtımız kolay kolay yere gelmez diye düşünüyorum. Programımızın da sonuna geldik bu haftalık. iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kentin Gizli Öyküleri programını sosyal medya hesaplarından, Instagram'dan ve Facebook'tan Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından takip edebilirsiniz. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz, programımıza konuk olmak isterseniz sosyal medya üzerinden, Kentin Gizli Öyküleri sayfaları üzerinden bizlerle iletişime geçer, geçebilirsiniz. İki hafta sonra biz yine burada olacağız. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Ben Kenan Doğan. Program istenimiz Tuğçe Günalan ve Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları